Arzu ederseniz bugün hocam tercümesi, bu Risale-i Ehadiye tercümesi isimli bir tercümesinden bahsediliyor. Bundan başlayalım isterseniz. Evet. Esad-i Hazretlerinin Tevhid Risalesi tercümesi meşhurdur. Bu Risale-i Ehadiye, Tevhid Risalesi tercümesi esad Erbil Hazretlerinin bu yüzyılın başlarında yapılmış ve 103 sayfa olarak da basılmıştır. Esadribli Hazretlerinin yaptığı bu tercüme Şeyhül Ekber Muhyiddin İbnü'l Arabi'ye aittir. Vahdeti vücut sırlarıyla alakalı çok güzel gerçekten çok güzel bir eser. Okumaktan gerçekten zevk aldım. Okumaktan gerçekten mutlu oldum. Hem akıl zevki hem de kalbi, irfan zevkine ulaşabildiğim bir kıymetli eser. esad Erbil Hazretleri, o da Mudun Arabi'yi çok severdi. Evet. Zaten bütün Allah dostları, diğer Allah dostlarını sever, ama Mudun Arabi'nin Allah dostları gözünde çok farklı bir yeri vardır. Hatta denilir ki, Mudun Arabi'den sonra gelen şeyhlerin hepsi ona talebedir derler. Kıyamete kadar gelecek bütün incelikler, bütün sırlar,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 Rabbani müceddidi ekolüne mensup olmasına rağmen vahdidi vücut neşesini taşıyan ve o neşesini de bu yapmış olduğu tevhid-i risalesi tercümesiyle ortaya koyan çok önemli bir şeyh efendi çok önemli düşünüyor, çok önemli bir mütefekkir ve büyük bir Allah dostudur. Ve bu eserin Türkçe tercüme ve şerhi olan bu eser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 bir yönünüz varsa, derin fikirler, ince fikirler etrafında dolaşıyorsanız, Muğdini Arabi'nin eserlerini, özellikle fıssız ilikemi şerleriyle beraber ve Fütuhat-ı Mekke'ye okun diyoruz. Böyle halk adamı, halk insanı, sevgi, muhabbetle bu tısavvufu anlamaya çalışanlar var. onlara da Yunus Emre'yi okun, Mevlana'yı okun diyoruz. Evet. Bak üç insan tipi. Bir ilahiyatçı kafasına, Mesnevi'yi okunca ilahiyacı anlamıyor. Muğdini Arabi'yi de anlamıyor bir felsefi hikmet düşüncesine ve o yapıya sahip bir insan Mevlana'yı okuyor, anlamakta zorlanıyor. İmam Gazali'nin İhyasını okuyor, anlamakta zorlanıyor. 3 insan tipi. Bir, normal halk. Evet. İlahiyatsıysanız İmam Gazali'yi okuyacaksınız. Sizi o kaldırır. Çünkü hem kelamcı hem mutasavvıftır. Bir avam tabakası. Bir ilahiyacı değilseniz o Ahmet Avni Konuk'un yapmış olduğu 16 ciltlik geniş bir böyle şerhi mesnevi var. şerhi var. Onu okuyunuz. Onu okumanızı tavsiye ederiz. Efendim söyleyeyim. Yok, ilacı değilsiniz ama sıradan bir halka bakası değilsiniz. Böyle felsefeyle, ince fikirlerle uğraşıyorsunuz. O zaman size deriz ki Muddarim Hazretleri'nin eserlerini okuyunuz. Herkesin açıldığı yön neyse kelimü'n nâsa ala kaderi okulüncə bu hadis şerife göre herkese akıllarının hitap edebileceği, açılım sağlayabileceği yönden kitapları okuyup hakikat bilgisine ulaştırmak lazım. İşte bu Esad erbi Hazretlerimizin Risale-i Hâdiyye adlı eseri bireysel olarak okuduğunuz zaman anlayabilirsiniz. Evet. Ama bazı anlaşılması zor olan yerler var.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 ...ve bir, efendim söyleyeyim, bir ışıktır... ...bu ışıklardan da istifade etmek lazım... ...anlayabilmek için... ...zaman nedir, mekan nedir... ...Mudin Arabi Hazretleri... ...ve bütün Sufiye, İmam Rabbani... ...hep bunlarla uğraşmış... ...Allah'la, kulla, alemle... ...bunlarla ilgili görüşleri dile getirmeye çalışmış... ...bu eser fevkalade güzel bir eser... ...bir bilenle beraber okursanız... ...daha hmm. istifadeli olur... ...fakir tasavvuhu bildiğim söylenilmez... ...ama 38 seneden beri... ...akademik olarak çalışıyorum... <Gülüyor> Bu Fahrettin Iraki Hazretlerinin Lemaat adlı eseri var. Hacı Bayram Veli Hazretleri hep bu eseri okutmuş. Bu eser Mevlana zamanda yaşamış Fahrettin Iraki tarafından yazılmış bir eser. Çok ağır bir eser, çok üst dil kullanılan kullanılan bir eser. Hacı Bayram Veli bu eserde eseri şunun için okutuyor. Bu eser sadece Allah'ı sevmeyi ve Allah'ı sevenleri anlatıyor. Konusu bu başka bir şey değil.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 Evet. yazılış gayesini şu şekilde açıklıyor. Bu Veysi Paşa'nın zamanın üzeresinden bu Veysi Paşa'nın isteği üzerine talep üzerine bu eseri tercüme etmeye başladığını söylüyor. Ve şöyle diyor. Darü hilafeti Aliye'den Veysi Paşa men arafa fakat fakat arafa rabbehu Risalesini şer etmemi istedi. Diyor. Ve istalede bulundum diyor. Hı. Dileğimin müspet, dileğime müspet cevap gelmesi üzerine alemin en faziletlisinin ruhaniyetinden feyiz İsterham ederek bu işe başladım diyor. ve Eserin adını da Miratül İrfan isimli olarak eser olarak e, isimlendirdim diyor. Evet. Ve bu Esat Efendi Hazretleri İbn Arabi Hazretleri'nin Vatiti Vücut Nazariyesi'ni de burada savunuyor. Yani evet. kendisi evet. ve e, Vatiti Vücut Nazariyesi'ni de ceffel kalem inkar eylemenin mümkün olmadığını. Yani hep ayetleri hadislere dayanan bir nazariye olduğunu ifade ediyor bu eserin hamşinde. Vesi Paşa devreye giriyor.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 ee, ...Avrupa'nın birikimini İtalya'ya çektiler. Michelangelo yetiştirdi o dönemde. Leonardo da Vinci yetişti. Evet. Ve pek çok Dante Aliquieri yetişti. Ama bu sanatı destekleyen zenginlerin eliyle oldu. Onun için Avrupa, Rönesansı önce Endülüs İspanyası... ...ondan sonra e, bu sanatseverler, kültürseverler, bilgiseverler... ...Mesen sınıfı İtalya'da oluştu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 502 senelik ceset çürmemiş halde duruyordu. Evet. Büyük bir Allah dostluydu bu. Ali San Yurt Hoca bana anlattı hatırasını. Hocam dedi sel geldi. Açmak zorunda kaldık. 1961 senesinde. Kalabalık bir grupluk. Müfteler vardı, vaizler vardı, şeyh efendiler vardı. Akşemizettin ah Hazretleri mezarında sapasağlam vücudunu saran kefen bile çürmemişti diyor. Olan bir olayı anlatıyor. Evet. Başka o olay yaşınlardan da bunu öğrendim. Hakikaten böyle böyle bir olay var. Ve İslam'ın fethinde, manevi fethinde en büyük katkı bu zattan gelmiştir. Sabaha kadar ağlamıştır çadırda. Ve gözyaşlarıyla toprağa sulanmıştır. O gözyaşlarıyla sulanan toprak ve o duaların arkasından fetih müessir olmuştur. Mana ordusu, madde ordularını desteklemiştir. Bu zaten hayatı nasıl? Ben zenginim, bir demir tüccarıyım. İlahi fakültesinden falan yolda içinde çağırıyorum.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 Şimdi desteklemiyor. Sen Veysi Paşa olarak Esad Erevli Hazretleri'ni bu çalışmaya yaptıracaksın. Belki üç beş ücret de vermiştir, desteklemiştir, bastırmıştır. Veysi Paşa da ahirete çıktığı zaman Allah'ın huzuruna, Ya Rabbi ben senin bilgili alim bir kulun değildim ama Esad Hazretleri gibi mübarek bir zata bu e, Tehid Risalesini, yani Mudnarebi Hazretleri'nin Tehid Risalesini, Risale-i İhadiyesi'ni tercüme ettirdim.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 Kıymetli Hocam, Esat Efendi Hazretleri tabii aynı zamanda bir tarikat şeyhi. Kelam Dergahan'da eğitim vermiş birisi. Mürşid'e ittiba alakalı bazı görüşlerinin olduğunu biliyoruz. Şeriat riayet konusuyla alakalı Esat Efendi Hazretleri'nin şeriata bağlılıkla alakalı bazı görüşleri var. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Teşekkür ediyorum Efendim, Kur'an-ı Kerim herkesi bağlayan bir kitap. Akil Bâli'yi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 ...medyumluk dünyasını iyi bilirim. Bir kimse bir şeyhe bağlıysa... ...yapılan muskalar tesir etmiyor derdi. Esasen... kuvvetli bir imanınız varsa... ...bu gibi şeyler fasafiso, boş şeylerdir. İmanın zayıfsa tesir eder. Tesir ediyorsa sende iman zayıflığı var demektir. Fefirru ilallahı... gerçekleştiremiyorsun demektir. Allah'a kaçamıyorsun demektir. İşte... ...lanetli şeytan... ...bir şeyhe bağlı tarikat mensuplarına karşı...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 hakkıyla namaz kılamayan insanlar olursa bunlara şeytan nüfuz edebilir diyor. Yani Demek o... ki hakkıyla namaz kılarsanız yani قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي سَلَاتِهِمْ خَاشِئُونَ inananlar kurtuldu ama namaz kılarken kendinden geçerse kurtuldu. Huşu kendinden geçmek. Biz namaz kılarken kendimizden geçiyor muyuz? Yok. Geçiyoruz benim Onun için şeytan bize gelmiyor. Ama gerçek bu değil maalesef.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 Gönlü bir kere yumuşak olacak diyor. Kalbi sert olan insandan olgun insan olmaz. اِنْ كُنْ تَفَزَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِي لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Ey Muhammed! Allahümme sallâle Muhammed. Kalbin sert olsaydı etrafındakiler dağılır giderdi. Yumuşak olacak. Başka? Karıncadan daha mütevazı olur. Karıncadan daha mütevazı olur. Alçak gönlü olur. Kibriya yoktur üzerinde. Kibriya taslamak, kibir taslamak, megalomanya -u ya u Teala'ya açılan bir savaştır. Ben de Allah oldum demektir. Haşa. Enne evet. rabbukum il-eala diyen firavun gibi. Başka ne olur? da sen derviş yaptığı işi ihlasla yapar. Namaz kılarken ihlasla, abdest alırken ihlasla, konuşurken ihlasla.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 Üst konularak bina edildiyse Biz de ihlas koyacağız Tövbeyi koyacağız Onlar hep birer taştır birer tuğladır Hepsi benim evimde gözükür O tuğlalar üst üste konulursa Kalp evi mamur olur İnşa edilmiş olur Ve Kişi kendi Gizli potansiyel kabiliyetlerini Kinetize etmiş olur Ortaya çıkarmış olur Bu da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 اَلَا بِذِكِرِ اللّٰهِ تَطْمَيُنُّ الْقُلُوبِ <gülüyor> ayet-i kerimesine göre bütün iş alemi huzurla dolmuş hiçbir eleştiriye ve la يِلْ لَوْمَةَ لَا اِمِنْ hiçbir eleştirirden korkmaz ve geniştir elvasi ismi tecerri etmiştir her şeyi kabul eder her şeyi hazmeder her şeyle yüzleşir yüzleşmekten de korkmaz işte bu mamur olmuş bir gönül ve bostan olur yani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 nasıl sağlayacağız gerçekten kolay değil bu şiiri teberrüken ben de okuyayım Hı, vardıkta piri kâmile. taş olsa dil yumuşa olur olgun bir şeyhin yanına varır ona insap edersin ona talebe olursun dilin gönlün taş bile olsa yumuşar firavun ise nefsin yakin bir murdan alçağı olur Firavun gibi megalomanyası, benliği, egosu, pıtlaşmış bir insan isen, Firavun gibi, İnne ala Yeryüzünde Firavun yüceldi, büyüdü, ben Allah'ım dedi, haşa. Bir şeyin huzuruna, bu vaziyete giren bir kimse tevazu öğrenir, bir karıncadan da aşağı görür kendisini, tevazu sahibi olur.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 Ey kendisine tapınılan ibadet edilen Allah, sana hakkıyla kul olamadım diyor. Peygamberimiz diyor bunu. Karıncadan aşağı. Ma arafna ke Hakka marifet ke ya maruf. Ey bilinen Allah, seni hakkıyla bilemedik diyor. İşte bu acizliğimizi bilebilirsek yaptığın en ufak amel dağ gibi büyüyor diyor. Çürüklerin hep sağ olur, zehrin kamu bal olur.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 Bir derviş de bu şekilde şeyhe intihap ederse Dağlar Sert dağlar yemişli bağ olur Ağaç bulunmayan dağlar Bağ olur meyve ver hale gelir Dağlar yemişli bağ olur Cümle cihan bostan sana Bütün alem sana bostan olur bostan. Her tarafa bahçe açarsın Her tarafta meyve yetiştirirsin talebi yetiştirirsin adam yetiştirirsin Onun için Hacı Bayram Veli Bütün o büyük şeyhler Her tarafa halifeler göndermişler o halifeleriyle her yerde borsan bahçeler açmışlar. Ankara'da açmışlar, Şam'da açmışlar, Sofya'da açmışlar, Kozova'da açmışlar, Bağdat'ta açmışlar, Buhara'da açmışlar, Bakü'de açmışlar, Kırım'da her yerde borsan açmışlar. Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla birlikte Bir Gariplerin Kitabı programında sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz, hoşçakalın efendim.